Kıymetli izleyenlerimiz tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Efendim, Muhammed Güler göndermiş. Geçen haftadan üç soru daha soracağız efendim. Sonra yeni gelen mesajlardan sormak isteriz. Hocam sizi ailecek izliyoruz. Sohbetleriniz çok güzel hocam. Seçimde kimlere oy verilmeli? Ya da abdestsiz, namazsız insanlara oy verirsek mesuliyeti var mı? Karşımızın sorusuna cevap verirken kısaca söylemiştim. Herhangi bir insana şunu şöyle yap ya da bunu böyle yap. Benim fikrim budur demek doğru değildir. Biz doğru vurmuyoruz bunu. Bizim işimiz kamil insan, Hazreti insan yetiştirmektir. Ona onu tanıtmaktır, Rabbini tanıtmaktır. Dolayısıyla Kur'an'ın ona turhan olması için O'nun Rabbini anlaması için, tanıması için, doğru hüküm verebilmesi için yetiştirmeye çalışıyoruz. Eğer o Furhan sahibi olursa, doğruyu yanlıştan, hakkı bakıldan, güzeli çirkinden, ayırtma, ayırt edebilme özelliğine sahip olursa, mutlaka vereceği karar doğru karar olur. Hem dünyası için, hem asleti için, hem buna bir daha cevap vereyim isterseniz. Herhalde Sas'te gelir bir sorun vardır. Efendim, evet. tekrar isterseniz bu soruya cevap verelim. Ben sorayım tekrar. Evet. O ile ilgili efendim sormuştu. Namazsız, abdestsiz insanlara oy verirsek mesul olur muyuz diye evet. sormuşlar efendim. Evet efendim Oyumuzu mutlaka kullanacaksınız. Oy sorumluluktur. Eğer oyumuzu kullanmazsak haktakilerine doğru yapanlara en azından e, onların içinden en iyi en güzel yapanlara destek vermezsek yanlış yapanlara yardımcı olmuş oluruz, destek olmuş oluruz. Onun için oyumuzu kullanacağız. Oyumuzu kullanırken şu partiye ya da bu partiye verin dememiz doğru değildir. Söyledim, bizim e, işimiz. Kamil insan, Hazreti insan yetiştirmektir. Allah'ın vahyiyle Furkan sahibi olan insanları yetiştirmektir. Allah onlara Furkan verir buyurdu. Allah kime Furkan verirse o ne yapar? Fark eder. Neyi fark eder? Hakla batılı, neyin hak, neyin batır olduğunu fark eder ve birbirinden ayırır. Doğru ile yanlışı birbirinden ayırır. Allah'a göre doğru nedir? Allah'a göre hak nedir? Allah'a göre güzel nedir? Bunu anlar. Bununla beraber eğer e, siyaset, oy, memleketi idare etmekse, memleketi idare edenleri, bizi idare edecek olanları, memleketi idare edecek olanları eğer seçeceksek hepimiz bir gemideyiz, gemiyi kullanacak olanı seçiyoruz demektir ki doğru bir tercih yapmamız gerekir. Bu tercihi yaparken neye göre yapmamız gerekir? Allah'a göre, eğer seçtiklerimiz, Allah'ın hesabını yapıyorsa, insana bakarken, Hz. insan olarak bakıyorsa, eğer ahiretimizi kazanma yolunda bize fayda veriyorsa, Allah'ın vahyini taşıma yolunda bize yardım ediyor, önümüzü açıyor, perde olmuyor, set olmuyorsa, itiraz etmiyorsa, Bununla beraber eğer insanlığa yardımcı olabiliyorsa, yardım etme yolunu açıyorsa, hakta duruyorsa, mazlumdan yana duruyorsa, barıştan yana duruyorsa, güzellikten yana duruyorsa tercihimizi ondan yana yapmamız gerekir. Bu tercihi kendi gönlümüze göre yapmamız gerekir, gönlümüze sormamız gerekir. Müminin kalbi Rahman'ın arşıdır. Rahman oraya tecelli ediyor. Rahmetiyle tecelli ediyor. Dolayısıyla Allah oraya vahy ediyor. Rahman olan Allah oraya gönül arşına vahy ediyor. Bu gönlüne sorması gerekir. Ya Rabbi hangisi hakkımızda daha hayırlı? Nasıl yaparsam razı olursun deyip bunu Rabbine sormalıdır. Cevabı oradan alır. İş kulun endişe etmesine gerek yoktur. Bunun için Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne buyuruyordu? Fetva verenler size fetva verse de siz fetvayı kendi gönlünüzden isteyin. Yani onu bahane yapmayın. Bu fetvayı kendi gönlümüzden istiyoruz. istememiz gerekir. Müminin kalbi yanılmaz. Rahman'ın tecelli ettiği arş, arşa gelen vahide o mümin, o vahyi alır yanılmaz. Bu sadece oy kullanmakta böyle değildir. Her konuda bu böyledir. Her durum ve her olay karşısında mutlaka bunu gönlüne sormalıdır, gönlünde Rabbine sormalıdır. Evet, vahyin terbiye ettiği, inşa ettiği insan yanılmaz. Evet. Efendim Adnan Yavuz göndermiş. Öncelikle iyi yayınlar. Efendim zahiri olarak mürşidinden ayrı olan biri mürşidiyle gönül bağını gönül bağını nasıl kurması gerekir ve bu konuda en çok neye dikkat etmesi gerekir? Evet. Mürşidiyle e, en güzel şekilde e, nasıl bağını kurabilir? Elbette ki bu e, rabıtayla olması gerekir e, gereken şeydir. Rabıtayla. Rabıta rabt etmek demek birleştirmek demek. Gönlünü birleştirmek. Ben mürşidimle beraberim demek. Mürşidim benimle beraberdir. Demektir bu. Mürşidim nasıl istiyorsa öyle yapayım. Nasıl benimle beraber olduğuna göre o nasıl istiyorsa, nasıl seviyorsa öyle davranayım, öyle konuşayım, öyle hareket edeyim, öyle yapayım dediğinde mürşidiyle beraber olur. İster yakında, ister uzakta olsun. Gönül beraberliği olur. Bununla beraber insani ya. İnsanı anlamayan Rabataya şirk diyor mesela. Bu neye benziyor? Şifayı Allah verir, doğrudur. Rızkı da Allah veriyor. Allah rızkı veriyorsa çalışmayalım o zaman. Vesileye sarılmayalım. Şifayı da Allah veriyor. O zaman doktora da gitmeyelim, tedavi de olmayalım, ilaç da kullanmayalım. Hani şifayı Allah veriyor ya anlamadı. Allah'ın muradını anlamamış. İnsanı anlamamış. Allah'ın her şeyi bir vesileyle yaptığını anlamamış. Diyelim ki mürşidiyle gönlü beraber olmadı, mürşidini düşünmedi. Mürşidi düşünmeyi eğer şirk kabul ediyorsa bir de şöyle bakması gerekir. Salih bir insani, bir Allah dostunu, bir veliyi düşünmedi, tefekkür etmedi. Gönlü onunla beraber olmadı. Neyle beraber olacak? Kiminle beraber olacak? Evet, nefsiyle beraber olacak nefsinin arzuları istekleriyle beraber olacak. Rabıtasını buna yapmış olacak. Gönünü ona raptetmiş olacak. Hangisi daha hayırlı? Allah akıl vermiş. Düşünmek gerekiyor. Aklı kullanmak gerekiyor. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam salihler anıldığında, hatırlandığında, zikredildiğinde Allah'ın rahmeti oraya iner buyurdu. Bu durumda okul salihleri almıştır. Gönlü bir Allah dostuyla beraber olunca Nasıl bir şey olur? Ya da ben yokum, mürşidim var deyince, ben Allah dostuyum. Bana yakıştığı şekilde hareket etmem lazım, düşünmem lazım demiş olmuyor mu? Öyle olmuş olur. Bir veli gibi, bir mümin gibi duruş sergiler, hal sergiler, amel sergiler ortaya koyar. Şimdi biri çıkıp buna eğer şirk derse o zaman kimi düşünelim? Kimi düşünürsek arkadaşımız odur. Gönlümüz kiminle beraberse biz onlardanız. Bir veli'yi düşünmek, bir Allah dostluğunu düşünmek nasıl yanlış bir şey olsun? Evet, En kestirme yoldan, guri Allah'a yaklaştıran, nefsi tezkiye eden, terbiye eden, Allah ile beraber eden, daimi olarak zikir halinde tutan Rab'ıtadır. Gönlü mürşidine rapt etmektir, beraber etmektir, beraber olmaktır. Onun için uzaktan olsun, yakından olsun, bu beraberlik ona kazandırır. En kestirme yoldan, nefsini terbiye ettirir. Onu kendi nefsinden kurtarır. Kötü bir haldeyken evet. Mürşidiyle beraber olduğundan dolayı gönül itibariyle onun haline bürünmeye başlar. Namazı anlatırken ben Allah'ın huzurundayım dediği bizde onunla beraber olmuş oluyoruz. Allah'ın huzurunda durmuş, mirajda durmuş oluyoruz dedim. Aynı şekilde ben mürşidimle beraberim dediğinde bu gönül beraberliği olmuş olur ki onun üzerindeki o manevi tecelli, ona da aynı şekilde manevi olarak akseder, o nura büründürür. İster aklımız bunu alsın, ister almasın, bu böyledir. Onun için Allah'a dost olanlar mutlaka bir Allah dostuyla beraber olmuşlardır. Hem zahirde hem manevi olarak. Buna da kısaca gönlünü rapt etmek, beraber olmak, e, Rabata denir. Allah Rabitun dedi, gönlünlerini rapt edenler. Çünkü onunla beraber bir kul olarak Allah ile beraber oluyor. Gönlünü Allah'a raptetmiş oluyor. Kulluğa raptetmiş oluyor. Allah'ın rızasına dostluğuna raptetmiş oluyor. Raptetmezse ne olur? Başka şeylere raptedecek gönlünü. İnsan bu. Boşluğu kabul etmiyor çünkü. Evet. Efendim Hızır Akka'ya ben kim türkem çarışanı herhalde aynı kişi de olabilir arkadaş. Evet. Soruyor. Allah selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah himmetlerinizi üzerimizden eksik etmeme, etmemize müsaade etmesin. Tasavvuf yorumdaki cemaatlerdeki imamlar, şeyh ya da mürşid olduklarını iddia ediyorlar. Bunlardan hakiki olanları nasıl ayırt edebiliriz? Allah razı olsun. Gerçek manadaki bir veli mürşid nasıldır, özelliği nedir? Kulun her şeyi, istisnasız her şeyi mutlaka Rabbinden öğrenmesi gerekir. Rabbinin koyduğu ölçü doğruydur. Eğer Allah'ın ölçüsünü ölçü olarak kabul etmiyorsa biri kendine göre ölçü koyar, kendine göre din üretmiş olur. Allah'a göre ölçü nedir? Evet, Gerçek manadaki veli olan mürşid peygamberin varisi demektir. Peygamberi temsil eden demektir seten temsil eden, eden demektir. Allah peygamberine hangi vazifeyi vermişse mutlaka o peygamber varisi de aynı ölçülere sahip olması gerekir. Hangi vazifeyi vermiş? Allah Resullerine, Resulullah Efendimiz'e müjdeci, uyarıcı bununla beraber şahit, şahit örnek demektir. Sizin için şahit, senin şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Hem şahit olacak, yani e, haliyle, hayatıyla, yaşantısıyla, ahlakıyla örnek olacak. Buna beraber Allah'ın ayetleriyle uyaracak ve müjdeleyecek. Allah ayeti kerimede biz seni e, size bir Resul gönderdik. Size Allah'ın ayetlerini okuyup açıklasın. Size hikmeti, Allah'ın muradını öğretsin ayetlerdeki Allah'ın muradını, hayattaki her hadisede oradaki Allah'ın muradını öğretsin, nefislerinizi tezkiye etsin, temizlesin, bir de size bilmediklerinizi öğreten bir Resul dedi. İşte veli olan mürşid bu vasfa sahip olmalıdır. Eğer Allah'ın ayetlerini okuyor, açıklıyorsa, bunalda müjdeliyor, uyarıyorsa, aynı şekilde canlı Kur'an mesabesinde evet. e, mertebesine göre Kur'an onda canlanmış, Resulullah Efendimiz'in e, aklakına bölünmüşse, eğer hikmeti öğretiyorsa, Allah'ın muradını öğretiyorsa, Allah'ı tanımışsa, Allah kendini ona tanıtmışsa, dolayısıyla hikmeti öğretiyorsa, Allah'ı tanıtıyorsa, eğer nefisleri tezkiye ediyorsa, insanı kötü halden alıp güzel aklaka büründürüyorsa, nefsinin, nefsine kul olmaktan, insana kul olmaktan, dünyaya kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul yapıyorsa, bütün bunları yaparken öyle kendi diginden oldu, işte baktı yaptı değil, Allah'ın ayetleriyle, hikmetle bunu yapıyor, nefsi bununla tezkiye ediyor, temizliyor, bilmediklerini öğretiyorsa bu gerçek manadaki veli olan mürşiddir yoksa yoksa sahtekardır yoksa yalancıdır. Evet. Efendim isterseniz yeni gelen mesajlardan devam edelim. Tabii, Zeynep Çetin baş okur göndermiş. Ben Almanya'dan Zeynep Çetin baş okur. Herkese selamlar. Hocama sormak istediğim soru oruç tutamıyorum. Böbreklerimle ilgili problemim var. Durumum iyi çok şükür. Tutamadığım anların bedelini ödemek zorunda mıyım? Çok teşekkür ederim. Evet. Allah tutamadığınız e, günler sayısınca e, orucu tamamlayın dedi. Eğer tutamıyorsak, hiç tutamıyorsak zaten e, o ayın bir ay boyunca o ay kaç çekiyorsa e, 30 gün e, bir fakiri doyurmak üzere bir fitre vermesi gerekir her bir gün için. Ama orucu tutamıyor diye Ramazan'ı böyle yok saymak ya da sanki bir eksiklikmiş gibi zannetmek doğru değildir. Oruç ayı Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an ile meşgul olmak gerekir. Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmek gerekir. O bin aydan daha hayırlı olan o gece bütün aya tecelli etmiştir. Dolayısıyla her geceyi Kadir gecesi gibi anlayıp öyle Rabbine kul olmaya, ibadet etmeye, Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmeye çalışmak gerekir. E, fitresini de vermesi gerekir. Evet, fitresini, gücü varsa vermesi gerekir. Yoksa zaten Allah hiç kimseye gücünün yetmediği gibi bir sorumluluğu yüklemez. Gücü varsa e, her bir günü için bir fitre, geçen sene e, 10 milyondi galiba, 10 TL idi değil mi? Evet, evet. 10 TL her bir günü için vermesi gerekir. E, bununla beraber gönlünde bir burukluk hissetmesi de doğru değildir. Ramazan'ı doğru doğru muhabbetle, ibadetle yaşaması gerekir. Evet. Efendim aslında bir soru daha var yeni Buyurun. gelen mesajlardan. O da oruçla ilgili ama özel bir durum da var. Selamun Aleyküm hocam. Annem iki yıldır oruç tutamıyor. Üzüntüden dolayı şekeri 28'e düşüyordu. Evet. Bu yüzden de iki senedir oruç tutmak istiyor ama tutamıyor. Bunun günahı var mıdır? Evet. Bir de benim size soracağım bir soru var. Ben Koreli biriyle evlenmek istiyorum. İleride ama annem Müslüman olmadan olmaz diyor. Peki ben karşımdakine nasıl bunu anlatayım? Sonuçta ondan onun da bir inancı var. Onu nasıl değiştirebilirim? Ya Müslüman olmak istemezse ne yapmalıyım? İyi yayınlar. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Evet. Önce annesi oruç tutamadığı için. Evet. Oruç tutmayınca bir sorumluluk olur mu? Kesinlikle hayır. Ne burada? ayet-i kerimede, o oruç, oruçla ilgili olan ayette, Allah sizin için zorluk dilemez. Sizin için kolaylık diler. Eğer Allah bizim için zorluk dilemiyorsa, biz ille de kendimiz için zorluk dilersek Allah'ın emrine, vahyine ters düşmüş oluyoruz. Yapmamız gereken şeylerdir. Gücümüz yetiyorsa onun fitresini vermemiz gerekir. Ama biraz önce söylediğim gibi Ramazan'dan kendini mahrum zannetmek doğru değil. Ya da Ramazan'ı, Ramazan ayını Oruçtan ibaret zannetmek doğru değildir. Oruç sadece yemekten, içmekten kesilmek değildir. Bütün azalarımızla oruç tutmamız gerekir. Yani gözümüzde, kulakımızda, dilimizde, bedenimizde, elimizde, ayakımızla oruç tutmamız gerekir. Yetmez. Bir de gönlümüzle oruç tutmamız gerekir. Midemizle tuttuğumuz oruç bunlardan sadece bir tanesidir. Bunu böyle orucun en öndeki harizan etmek yanlıştır. Mesela oruçluyken biri gıybet ederse orucu bozulmuştur. Ölmüş kardeşinin etini yemiştir. Orucu manasıyla beraber anlamak gerekiyor. Onun için sadece midesine oruç tuturamayabilir. Gözüne, kulağına, diline, gönlüne oruç tutturmalıdır. Gönlün orucu nasıldır? Allah'ı unutmamak. Allah ile beraber olmak. Eğer Ramazan ayı, Kur'an ayı ise Allah Kur'an'ı bu ayda indirmişse Kur'an ile meşgul olmak gerekir. Onun için onun sadece orucu böyle mideye bağlı bir ibadet zannetmek doğru değildir. Her azamızın oruç tutması gerekir ki biz daha sonra bu azalarımıza hakim olmayı öğrenelim. Nefsimizin mahkumi olmayalım hakimi olalım diyedir oruç. Bunun için de Allah'ın vahyi gerekir. Nefsimize hükmetmek için Hayatımıza hükmetmek için Allah'ın vahyi gerekiyor. Evet, vahyinden istifade etmemiz gerekir bütün çabamızla, gayretimizle ki bu oruç olsun. Ee, sadece orucu yemeye, içmeye mahkum etmek, öyle zanetmek doğru değildir. Ee, gönlünü bile meşgul etmemesi gerekir. Evet, tutamıyorsun. Allah izini vermiştir. Allah sizin için zorluk dilemez. Kolaylık diler. Biz de Allah'ın bizim için dilediği kolaylığı kendimize dileyelim. Kendimize zulmetmeyelim. Ben Allah'tan daha iyi biliyorum demeyelim. Bu edebe aykırı olur bir kere. Birinin gücü yetmiyorsa ille de ben tutacağım. Bu zan yanlış bir zandır. Bu vahyin emri değil. Bu kendi zanımızla hareket etmektir. Bir de kardeşimiz bir gayrimüslimle evlenmeyi evet. düşünüyor. Böyle bir şey doğru midir? Kesinlikle hayır. Evet kesinlikle hayır. Neden hayır? Allah öyle buyurmuş da ondan. Bu durumda yapılması gereken şey. Evet onun da bir inancı olabilir. Ama Allah ayet-i kerimede buyuruyor ki kim İslam'dan başka din ararsa Allah bu dini ondan kabul etmez. Nasıl bir inancı olursa olsun Nasıl bir hayat tarzı olursa olsun o onun dinidir. Ama o din İslam değilse Allah hiç kimseden dinini kabul etmez. Ne demek bu? Yani sen Allah'ı kabul etmiyorsun, ben kendime din üretirim demiş oluyorsun. Allah'a teslim olmuyorsun, İslam bu demek. Allah'a teslim olmak demek. Sen Allah'a teslim olmuyorsun, vahyine teslim olmuyorsun. Kendi kendine din üretiyorsun. Bunun için biz bir insana bakarken... Neye göre bakmamız gerekir? Allah'a göre. Eğer o Allah'ı kabul etmemişse, onun kendine göre bir inancı, bir dini olabilir. Allah onu kabul etmemişse, bizim onu kabul etmemiz, Ya Rabbi sen kabul etmemiş olabilirsin ama ben kabul ediyorum. Demek olur. Onu kul olarak kabul etmiyor Allah. Niye? Çünkü o Allah'ı kabul etmemiştir. Allah'ı kabul etmeyeni, eş olarak kabul etmek doğru değildir. Ama bu erkekler için, Geçerli midir? Erkekler için geçerli değildir. Neden geçerli değildir? Erkekler ehli kitapla Yahudi ile Hristiyanla evlenebilir. Çünkü ona yardım etme imkanı vardır, ona iman ettirme imkanı vardır, ona öğretme imkanı vardır. Kadının fıtratıyla erkeğin fıtratı bir değildir. Ama kadın bir Yahudi ile Hristiyanla bir müşrikle evlenemez. Çünkü onu dininden döndüremez, onun dinine dönmesi söz konusu olmuş olur ki, böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığı için Allah onu yasaklamıştır. Böyle bir şeye müsaade etmemiştir. Onun için bizim de rahatlıkla karşımızdakine bunu söylememiz gerekir. Eğer diniyle o evleneceği kişi arasında tercih yapması gerekiyorsa, onu da bu tercihi yapması gerekir. Yok ben dinimi tercih ederim. Sana tercih ederim diyorsa bu durumda yapılacak bir şey olmaz. Bilelim ki Allah bizimle beraberdir. Bizim için hayır olanı yaratır. Her neyi söylemişse bizim için hayır olan, doğru olan, güzel olan, hak olan odur. Hem dünyamız hem ahiretimiz için. Yoksa Allah böyle söyledi. Yok ben böyle doğru görürüm, böyle yapayım dersek sonra pişman oluruz. Sonra Belki geriye dönüşü olmayan bir pişmanlık olur bu. Onun için tercihe yaparken Allah'a göre yapmamız gerekir. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, bir kişiyi eş olarak kabul ederken, tercih ederken, ya malından dolayı, ya güzelliğinden dolayı, ya soyundan, sopundan, kabilesinden dolayı tercih yapılır. Ya da dininden ahlakından dolayı tercih edilir. Siz bu soruncusunu tercih edin. Dinine bakın, sadece Müslüman olmasına değil, bir de ahlakına bakın. Yani ahlakı dinini tasdik ediyor mu, etmiyor mu? Müslüman mıdır, midir gerçekten? Gerçekten Allah'a teslim olmuş mu, olmamış mı? Allah'ın güzelliği onun üzerinde tecelli etmiş mi, etmemiş mi? Bir de buna bak. Ben Müslümanım demesi yetmez. İbadet yapması da yetmez. Ahlakına bak dedi. Evet. Komşu bizde. Allah'ın bizim için tercihini tercih etmemiz gerekir. Resulünün bizim için tercih ettiğini tercih etmemiz gerekir ki Allah eğer bizden razı olursa, bizi severse, biz Rabbimizin hesabını yaparsak, Allah da bizim hesabımızı yaparsa hem dünyada hem ahirette saadette oluruz. Yoksa ikisi de hüsran olur. Endişe de gerek yok. Bilelim ki Rabbimiz bizim için en güzel tercihi yapar. Rahatlıkla doğru tercihimizi yapalım. Yani ona bir tecih hakkı sunsın. Evet, evet efendim. Ali adı güzel göndermiş. Eşim kapalı orucunu tutuyor ama beş vakit namazını kılmıyor. Bunun mahşer gününde bana bir sorumluluğu var mı? Hiçbir sorumluluğu yoktur. Ee, Buna beraber bir şeyi öğretirken yapmaya çar, yaptırmaya çalışırken mutlaka onu severek yaptırmaya çalışmamız gerekir. Sevdirmemiz gerekir yani. Neyin e, üzerinden sevecek? Kendi üzerimizde sevdireceğiz. Biri bize bakıp bu e, namaz kılıyor. Güzel e, bir kuldur. Namaz eğer bunu her türlü kötülükten, yanlıştan ali koymuşsa demek ki bu Allah'ın emridir. Bizi yanlıştan, kötülükten alı koy. Allah öyle buyurdu namazı için. Bunu bizim üzerimizde görüp öyle sevmeleri gerekir. Eğer bir yanlış yapıyorsak, yanlışa düşüyorsak bilelim ki namazımızda sorunumuz var. Allah'ın huzurunda duruşumuzda bir sorunumuz var. Namazın, Namazımızın miraç olmayışında bir sorunumuz var. Yoksa Allah ne buyurdu? Namaz sizi her türlü aşırılıktan alıkoyar, sizi dengede kalar. Efendim bir izleyencimiz sormuş. Selamun Aleyküm. Sıkıntılı bir durumdayız. Tüm sıkıntılarımız için ve maddi sıkıntılarımız için bize dua eder misiniz? Allah razı olsun demiş efendim. En sonunda beraber dua edelim inşallah. inşallah. En zaten. son. Evet. Haşim Fidan Diyarbakır'dan göndermiş. Kaderi bize biraz açıklar mısınız? Kader. Kader Allah'ın takdiridir. Takdiri demektir. Allah'ın koyduğu ölçü demektir. Ölçü. Allah her şeye kaderini koymuştur buyurdu. Dolayısıyla kader Allah'ın koyduğu ölçü demektir. Allah her şeyi bir sebeple vesileyle yaratır. Kulun ahirete ait olan kaderini kendisine teslim etmiştir. Tercih hakkı verip kendisine te teslim etmiştir. Yani bir kul ben cennete gitmek istiyorum dediğinde bu tercihi kendisi yapmıştır. Bu kader onun elindeki kaderdir. Ahirete yücelik kader. Ben cehenneme gitmek istiyorum dediğinde cehenneme gider. Tercih kendisi yapar. Cennete, cehenneme gitmek Allah'ın takdiri değil, kulun takdiridir. Allah'ın takdiri kuluna bu iradeyi vermesidir, bu tercihi ona vermesidir. Bu Allah'ın takdiridir. Bu durumda ebedi hayatı kazanırken ya da kaybederken takdiri kul kendisi yapar. Onun için Allah ayet-i buyurdu. İman da bellidir, küfür de bellidir. Dilyen iman etsin, dilyen kafir olsun dedi. Herkese yaptıklarının karşılığı, amelinin karşılığı vardır dedi. Yani tercihi, kur kendisi yapar. Ama dünya hayatı bir imtihandır. İmtihan. Bu imtihanda herhangi bir konuda elimizden hiçbir şey gelmiyorsa, yani bizim o işte, o durumda herhangi bir katkımız yoksa, bir tercihimiz yoksa o Allah'ın takdiridir. Gücümüz yok çünkü. Eğer varsa gücümüz eksik bıraktıksa eksikliği bizde, yanlış yaptıksa yanlış bizde, doğru güzel yaptıksa bu tercihi de biz yapmışız demektir. Bizim gücümüzün olmadığı yerde, müdahalemizin olmadığı bir yerde herhangi bir şekilde müdahil olmamışsak ama Allah öyle yaratmışsa o da kader, o da imtihandır. Onu imtihan olarak, Allah'ın takdiri olarak görmek gerekiyor. Ölmek bizim elimizde değildir. Örneğin, örnek verdim öyle. Evet. Ee, kısaca bu kadar yeterli olsun. Evet. Devam edin. Efendim Mehmet Fadime kırmızı kan göndermiş. Esselamu aleyküm hocam. Ben melami dersindenim. Bir mürşide tabi olmak için ondan zikir almak gerekmez mi? Hayırlı geceler Allah'a emanet olun efendim. Evet. Elbette gerekir. O zikirle gönül bağı oluşmuş olur. O müşid-i kamiller beraber olduğunu ispatlamış olur, ortaya koymuş olur. Onun için bütün tarikatlarda zikir vardır. O zikrin olması gerekir. Genel olarak zikir zaten Allah zikridir. Buna beraber istiğfardır, kelime-i tevhiddir, salavattır. Allah zikridir. Genel olarak söyledim onu. Ama her tarikatın kendine göre kısa bir zikri veya daha uzun bir zikri vardır. Olması da gerekir. Eğer bizimkini soruyorsa mutlaka o internet adresinde, diğer TV adresinde ders kağıdı, zikir kağıdı diye bir bölüm vardır. Evet. Arkadaşlar televizyon seyrederken oradan o zikri alıp çekebilirler, çekmeleri gerekir inşallah. Evet. Efendim Adana'dan müfide Demir Selamun Aleyküm. Oğlumun arkadaşları ellerimi öpmek istiyor. Kimisi de günah diyor. Doğrusu nasıldır? Bizlere açıklar mısınız? Evet, oğlumun arkadaşları diyor. Oğlunun arkadaşları onun oğulları gibidir. Evet. Çocukları gibidir. İşi böyle abartmaya gerek yoktur. Yani çocukları gibi olanlar elini öpmelerinde bir sorun olmaz. Efendim bir izleyicimiz sormuş... Sayı gözetmek sizin, Allah'ı zikir etmekte bir sıkıntı olur mu? Sayı gözetmek sizin. Bir sıkıntı olabilir. Zikri yaparken e, mutlaka onun da eğer e, nasıl ki bedenin gıdası yemek, içmekse, ruhun gıdası, kalbin gıdası da zikirdir, ibadettir, tefekkürdür. Bunun da dengeli, dengeli olması lazım. Dengede ve dengeli olması lazım. E, rastgele böyle bir zikri çekmek, ona farklı şeyler, haller yaşatabilir. Onun için tehlikeli olur. Bunun mutlaka bir Mürşid-i kontrolünde olması gerekir. Yoksa o zikir aynı zamanda Allah ona dua dedi. Dua. En güzel isimler Allah'ındır. O isimlerle Esma ve Hüsna'da Allah'a dua edin dedi. Duanın bir icabeti vardır. Yani sen sürekli Rahman, ya Rahman diye zikir yaptın. Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim diye zikir yaptın. Allah'ın rahmetini istiyorsun. Allah'tan merhametli olmayı istiyorsun. Allah'ın sana rahmetiyle muamele etmesini istiyorsun. Ve bu duaya Allah icabet eder. Aynı şekilde Allah'ın bir de kahar ismi vardır. Allah kahredendir. Gücünü kulu üzerinde gösterendir. Bütün varlık üzerinde gücünü gösterendir. Allah neyi kahreder? Eğer biri kahar ismini zikrederse. Allah nasıl tecelli eder? Yolculukta, bu yolculuğunda en son çekilmesi gereken, zikredilmesi gereken isimdir bu. Allah onun nefsini kahreder. Beni kahr, nefsimi kahret diyor. Allah ruhtan yana ona tecelli eder ki o nefis perdesi aradan çekilsin. Nefsin kahır olması gerekir. Nefsin boyun büküp kul olması gerekir. Yani öyle bir seviyede olması gerekir ki buna dayanabilsin. Yoksa yoksa isyan eder, yoksa itiraz eder. Nankörlerde ne olur? Kaç yapayım derken göz çıkarmış olur. Onun için e, zikrin mutlaka bir müshirlik ambelin kontrolünde olması gerekir, en azından sorulması gerekir. Şunu e, yapabilir miyim? Ya da ne kadar yapayım? Bakli hallere e, sebep olur zikir böyle rastgele zikir yapılmaz, yapılmaması gerekir. Ee, söyledim biraz önce, ee, vücuda nasıl ki e, yemek gıdaysa ama her türlü ya da bir türlü yemeği fazlasıyla fazla, aşırı yiyince ne olur? Ters tepki yapar bedende manevi olarak da ibadet, zikir, e, dua, tefekkür ruhun gıdasıdır, kalbin gıdasıdır. Evet, bir tek taraflı ya da dengesiz yapıldığında kendi dengesini, gönül dengesini bozar. Bozmamak için e, o dengeyi bilenden onu alması gerekir, öğrenmesi gerekir, dengeli olması gerekir. Efendim, Abdullah Turaf sormuş, Muhammed Hüseyin hocamız hangi tarikattan demiş? Evet. E, bizim yetiştığımız yol, Kadri tarikatıydı. E, bununla beraber yolculuk, bu e, sadece Kadiri tarikatından yaptırılmıyor. Bütün tarikatlardan e, tarikatlerden de yolu, yolculuğu yaptırıyoruz inşallah. Ama yetiştiğimiz yol Kadir yoluydu. Efendim. Mahmut Akko sormuş efendim. Selamun aleyküm hocam. Araf suresi 35. ayetine göre şu anda elçiler var mı? Evet. Şu anda da elçiler vardır. Kıyamete kadar mutlaka elçilerin olması gerekir. Evet, Allah'a etkilime de öyle buyurmuştu. Sizden bir elçimiz geldiğinde, size işinizden bir elçi gönderdiğimizde, size Allah'ın ayetlerini okuyup anlatan, kim onlara uyar, tabi olur, halini düzeltir, kendini düzeltirse, onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Eğer onlara karşı gelmekten sakınırsanız, onlara karşı gelmek ya da karşı gelmekten sakınmak ne demek? İtiraz etmezseniz. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini okuyor. Bu durumda itiraz etmek, Allah'ın ayetlerine itiraz etmektir. Ona itiraz etmek değildir. Bütün Peygamber varisleri, bütün mürşid Hamiller bu konumdadır. Gerçek manadaki Allah'ın ayetlerini okuyup açıklayan, hikmeti öğreten, nefisleri tezkiye eden, bilmediklerini öğreten bütün veli mürşid Hamiller bu konumdadır. Gerisi Allah'ın ayetlerini okuyanlar hangi konumdadır? Allah'ın ayetlerini nakletmiş olurlar. Okuyan eğer bir de o okuduğuna şahit değilse, Hayatı ona şahitlik yapmıyorsa o sadece e, nakletmiş olur. E, onun böyle bir vasifi olmaz. Bu e, nakil işini herkes yapar. E, bir kitap da yapıyor, bir cd de yapar. Ama bu e, o vazifeyi yaptığı manasına gelmez. Evet, uyulması gerekir mi? Elbette ki. Uyulursa e, şerefini bulur şerefini Allah'ın kitabıyla vurur. Kur'an ile bulur. Onun örnekliğiyle onu öğrenmiş olur, tatmış olur, yaşamış olur onunla beraber. Kısaca böyle olsun. daha sonra gerektiğine uzun uzun cevap veririz inşallah. İnşallah efendim. Evet. Veysel Ersoy göndermiş efendim. Muhacir Ensar kardeşliği projenizi bize anlatır mısınız? Suriye'den gelenlere bizim de yardım etmemiz gerekir mi? Bundan sorumlu muyuz? Ensar Muhacir Kardeşliği projesini yaparken, mutlaka Allah'ın hesabını yaparak yapıyoruz. Resulüne uyarak yapmaya çalışıyoruz. Nasıl ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, sahabesiyle beraber Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde, ilk yaptığı işlerden bir tanesi de, Ensar muhacir kardeşliğini tesis etmektir. Bir muhaciri bir ensara kardeş yapıp o maddi sorunu, o ekonomik sorunu, o barınma sorununu öyle çözmüştür. Mutlaka Resulullah Efendimiz hayatında her neyi yaşamışsa müminler de hayatı yaşarken onun yaşadıklarının benzerini, bir benzerini onlar da yaşarlar ki Resulullah Efendimiz'e tabi olmuş olsunlar, olabilsinler diye. Şu anda böyle bir durum mevcuttur zaten. Süreli kardeşlerimiz gelmiştir, başka yerlerden kardeşlerimiz gelmiştir. Buna beraber bir de burada yaşayan, bu hacir gibi e, kimsesi olmayan, e, desteği olmayan, buna beraber e, yardım görmeyen hatta e, yardıma muhtaç olduğunu bile e, insanların bilmediği kardeşlerimiz vardır, aileler vardır. Bize sen Resulullah Efendimiz'in o Ensar Muhacir Kardeşliği projesini uygulamaktır. Yardım edebilen yani Ensar olabilecek bir kardeşimizi yardıma e, muhtaç yardım edilmesi gereken bir Muhacir e, aileye, bu Suriyeli aile olabilir ya da yerli aile de olabilir. E, kardeş yapıp o kardeşlik tesis etmektir. Eğer böyle olursa ne kazanır? Veren ne kazanır? Yani Ensar ne kazanır? Muhacir ne kazanır? Öncelikle Ensar Resulullah Efendimiz'e uymuş olur, tabi olmuş olur, Allah'ın övgüsüne layık olmuş olur. Muhacir de dünyalık zahiri sıkıntısını gidermiş olur. Bununla beraber gönüller birbirine ısınmış olur, kardeşlik olmuş olur. Kardeşlik. Yoksa şeytan aralarında fitne çıkarır, bak kardeşin sana yardım etmiyor, ne biçim kardeştir deyip önce fakirin gönlünü bozar, o kardeşine karşı ona yardım etmediğinden dolayı kardeşliği bozar. Buna sebep olan da yardım edebilecek durumda olan bu Hale sebep olmuş olur. Yardım edince ne olur? Yardım edince sadece zahiri olarak e, o kardeşliği tesis etmiş olmuyor. Allah'tan aracağı bir şey vardır. Allah kullarına her anda muamelede bulunur. Her anda tecelli ediyor. Her neyi alırsak alalım, mutlaka onu Allah'tan alıyoruz. Allah'ın tecellisi, isimleri, güzelliği olarak onu Allah bize ikram ediyor. Hayatın gayesi de bu. Allah'ın güzelliğiyle güzel olmak. Allah hayatı ve ölümü yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız buyurdu. Güzel yapan neyi kazanıyor? Güzel yapan güzellik kazanır. Güzelliğin karşılığı güzellik değil midir buyuruyor. Allah onlara güzellik verir bir de güzelliği kendinden verir buyurdu ayet-i kerimede. Kendinden güzellik verir. Nasıl verir kendinden güzellik? İsmiyle ona tecelli ediyor. Ensar kardeşlerimiz, muhacir kardeşlerine yardım ederken ya da o ihtiyaç sahibi fakirlere yardım ederken nasıl bir şey kazanıyor? İkram ettiği için Allah'ın kerim ismi o ikram edenin üzerinde tecelli etmiştir. Dolayısıyla Allah'ın kerim isminin tecellisini almıştır. Allah'ın kerim ismiyle güzelleşmiştir. Aynı şekilde aranda o isimle muhatap oluyor. Karşıdaki Allah'ın Kerim ismiyle ona muamele ettiği için o da Allah'ın Kerim ismini sever, sevmiştir. O da Allah'ın Kerim ismini okul üzerinden alıyor. Allah önce verene ikram ediyor, verenin üzerinde alana ikram ediyor. O ensar yardım eden kardeşine rahmet ettiği için, merhamet ettiği için Allah'ın Rahim isminin tecellisini alıyor. Rahim ismi aynı şekilde karşı tarafa da ediyor. O da Allah'ın kendisine o kul üzerinden rahmet ettiğini görüyor. O kul üzerinden Allah'ın güzelliğini, rahmetini görüyor, kerimliğini görüyor. Allah'ın rahmetini, keremini sevmiş oluyor. Bu her ikisinde de imana dönüşüyor yalnız. Ahlaka dönüşüyor. Neye karşılık? Amele karşılıktır bu. Sadece böyle nutuk atıp işte yardım etmek gerekir, niye kimse yardım etmiyor demekle değil. Bunun bir ölçüsü olmaz. Resulullah Efendimiz buyurdu, aleyhissalatü vesselam, yarım kurmayla da olsa kendinizi ateşten koruyun. Bu durumda yani zenginin e, vermesi değil, Allah ayet-i de kendilerine rızık olarak infak ettiğimizi, e, estağfurullah, kendilerine rızık olarak verdiğimizi infak ederler. Herkes kendisine nasıl bir rızık vermişse verilmişse, İkram edilmişse onu öyle infak etmesi gerekir. Öyle infak edince ne olur? Hul aynı şekilde Allah'ın rızaklığını tadar. Bir vesileyle rızkını, ikram ettiğini görür. Her halükarda gönül itibariyle Allah'a yaklaşır. Allah'ı sever. Bu her ikisi için de böyledir. Veren İkram eden bu ismi Allah'tan alır, öteki bu ismi onun üzerinden alır. İkram edenin üzerinden alır. Yani Allah onu aynı şekilde güzelliğine de vesile kılmış olur. Hayra vesile kıldığı gibi, ikrama vesile kıldığı gibi manevi nimete de onu vesile kılar. Demek ki öyle ikram etmek deyip geçmemek gerekiyor. Bunun karşılığında kazanacağımız Allah'ın rızasıdır. Allah'ın el esmâvül hüsnâsıdır, Allah'ın güzelliğidir, Allah'ın rahmetidir, Allah'ın ikramidir, Allah'ın muhabbetidir, Allah'ın sevbesidir. Hayat böyle yaşanır, iman böyle kazanılır, Allah'ın güzelliği de böyle kazanılır. Verdikçe alıyorsun, verdikçe kazanıyorsun. Hem kazanıyor hem kazandırıyorsun. Kazandırdığın kadarıyla bir daha kazanıyorsun. Onun için Ensar Mahacir Kardeşlik Projesi'ni uygulamaya çalışırken sadece öyle ihtiyaç sahiplerini doyurmak değildir niyetimiz, gayemiz. Aynı şekilde bu imanı kazanmaktır. Allah'ın rızasını, Allah'ın güzelliğini kazanmaktır. O kamil insan, erdemli insan yetişsin diyedir. Aynı zamanda kardeşlik olsun Evet ne buyuruyordu? Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam cennete giremezsiniz, iman etmedikçe, imar etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe. Bu aynı zamanda birbirimizi sevmeyi bize kazandıracak. Bizi kardeş yapacak, dolayısıyla bize cenneti kazandıracak. Yoksa cennetin kokusunu bile alamayız. Böyle bir derdimiz yoksa, böyle bir çabamız, gayretimiz yoksa. Eğer böyle bir çabamız, gayretimiz varsa... Beraberinde bir de neyi kazanıyoruz? Bir de barışı kazanıyoruz. Evet. Ağzı açılan herkes barıştan yana olduğunu söyler. Sevmekten yana, sevilmekten yana olduğunu söyler. Birbirimizi sevmemiz lazım, barış içinde olmamız lazım der. Ama bunun için mutlaka bir çaba gayret gerekiyor. Allah'ın istediği, sevdiği gibi bir çaba gayret. Öyle kendi kendimize ürettiğimiz bir barış değil. Allah'ın aramızda tesis edeceği bir barış olmalıdır bu. Bu barış da neyle mümkündür? İkram etmekle, birbirimize rahmet olmakla, birbirimize kardeş olmakla, birbirimizi sevmekle, birbirimize eğer aşk olur, muhabbet olur, ikram olur, rızık olur, cennet olursak evet, kardeş oluruz. Gerçek manadaki barış o zaman gelir. Yoksa barış böyle sadece savaşmıyoruz demek barış değildir. Barış başka bir şey. Barış ne zamanki birbirimizi sevdik. Tek düşman olarak şeytanı bildik, anladık. İnsani kardeşimiz olarak kendimiz için veli nimet olarak cennete vesile olabilecek, cenneti kazanmak için bizim veli, veli nimetimiz olarak baktığımızda onun gönlünü kazandığımızda, Allah'ın rahmetini o gönlü kırdığımızda, Allah'ın gazabını alacağımızı bildiğimizde, çabamızı Allah'ın rahmetini, muhabbetini almak için sarf ettiğimizde ancak barışı tesis etmiş oluruz ki, barış böyle gelir. Yoksa sadece barışmak yüzeysel bir şey olur, dışarıdan görünen bir şey olur. Ama içerideki savaş devam ediyorsa, kin, nefret, haset devam ediyorsa, Birbirimizi sevemiyorsak, içeriden savaş devam ediyor, her an, her yerde patlak verebilir demektir. Bu barış değildir. Barış, işi gönülden haletmekle mümkündür. Allah'ın vahyini gönüllere taşımakla, rahmetini taşımakla, ikram etmekle, sevgiyi taşımakla mümkün olur. Herkes işe kendinden başlamalıdır. Kendimizden başlarsak biz kazanacağız ve kazandıracağız. Yoksa nasihat etmekle, söylemekle, konuşmakla, sadece işin sloganını yapmış oluyoruz ki slogan atmış oluruz. Slogan'dan Allah bir ikramda bulunmaz. Evet. Efendim dua babında birkaç mesaj var. Onlarla beraber tamamlamak isteriz. Buyur. Ee, yalnız birinin ufak bir sorusu da var. Arada inşallah ona da cevap. Önce soru yapayım, sorun ]şallah. isterseniz. Ee, Yaşlı arkadaş soruyor. Diyor hocam selamünaleyküm. Her e, hocam her şeyi çok açık ve güzel bir şekilde anlatıyor. Bizleri bilgilendiriyorsunuz. Sayenizde imanın imanımızın gücünün farkın, farkına vardık. Size bir sorum olacak. 15 gün önce rüyamda çok kötü bir şey gördüm. Bir hoca, hocaya gidip rüyamı anlattım. Hocam beni söyledikleriyle çok korkuttu ve o günden sonra bende korku oluştu özeliyle geceleri çok korkuyorum. Ne yapmam gerekiyor hocam? Allah sizden razı olsun. Ha. Önce şunu söyleyeyim. Burada kardeşlerimizin rüyalarını tabir etme imkanımız yoktur. Yalnız kardeşlerimiz şöyle yapsınlar. Rüyalarını yasınlar, göndersinler. Tabir edeceğiz inşallah. Rüyayı mutlaka tabir ettirirken ehline tabir ettirmek gerekiyor. Rüya bir ilim çünkü. Allah Yusuf'a, Yusuf, Yusuf Aleyhisselam'a rüya ilmini, hadisatın ilmini öğretmişti. Bu özel bir durum. Onun için bile rastgele rüyayı tabir ettirmek doğru değildir. Kardeşimiz rüyasını, adresini gönderirse, rüyasını tabir eder, kardeşlerimiz gönderecek inşallah. Özellikle kardeşimizin haberi olsun, böyle yaparım inşallah. İnşallah efendim. Evet. Efendim Zeynep Dala... Selamünaleyküm demiş. Dünyada sizin kadar şefkatli ve merhametli bir baba olmadığı gibi şefkatli ve merhametli bir mürşit olmadığına da inanıyorum. Allah sizden razı olsun. Ellerinden öpüyorum demiş efendim. Allah razı olsun. Ferdaş Karakaş göndermiş efendim. Allah'ın selamı, Allah rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah sizden razı olsun. Rabbim bizi sevdiği kulu hürmetine, rahmetin içine dahil eylesin. Ümmet için hizmet edenlerden eylesin. Ümmetin selameti için çalışan sevgili hocamızı davasında muvaffak eylesin. Gönlüne bereket versin. imanını bereketlendirsin. Allah güzel gönlü hürmetine bize yardım etsin. Kur'an ile dirilmeyi bize nasip etsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun demiş. Merhaba ben Şanlıurfa'dan Yusuf ve Semanur. Efendimiz'i çok seviyoruz. Urfa'dan kucak dolusu sevgiler ve selamlar demişler efendim. Gülhan Ergün, Rabbimize hamdolsun bizi sizinle tanıştırdı. Hamdolsun siz de bize Rabbimizi tanıtıyorsunuz. Allah. Efendim son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa. Allah razı olsun. Alalım inşallah. İnşallah kardeşlerimizin sorularına cevap vermeye devam edeceğiz. kısa kısa cevap vermek zorunda kalıyoruz. Çok soruya cevap verebilmek için. Ama kardeşlerimiz eğer daha geniş bir cevap istiyorlarsa sorularını yazsınlar, göndersinler. Gerekirse farklı bir şekilde cevaplandırabiliriz. Ama bu soruların mutlaka böyle hayati bir soru olmaları olması gerekir. Hayati soru. Yani iman sorusu, varlık sorusu, Allah ile ilgili ee, soruları. içinden çıkamadığı sorular da doğrusu. Onun için burada ne diyoruz? Her türlü soruyu sormak serbesttir. Her türlü soruya cevap verilir. Ee, cevabı olmayan soru olmaz diyoruz. Eğer e, onu meşgul ediyorsa, ona engel oluyorsa, ona e, ben bunu öğrenmezsem olmaz diyorsa o soruyu mutlaka öğrenmesi gerekir. Kardeşlerimiz soruyu seçerken özellikle böyle soruları seçmeleri e, daha uygun olur kendileri için. Bütün kardeşlerimize sevgimizi, muhabbetimizi arz ediyoruz inşallah. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederiz. Bizim de duamız Allah bizim gönlümüzde, aile hayatımızda, yetki alanımızın olduğu her yerde sözü bir tek Allah'a verenlerden eylesin inşallah. Allah bizi bir an kendi halimize bırakmasın inşallah bir sonraki programda buluşmak ümidiyle hoşça kalın esen kalın efendim, efendim.